Fussilet suresi 20. ayetten itibaren. Nihayet oraya geldikleri zaman onlar ne yapıyor edidiseler kulakları, gözleri, derileri kendilerinin aleyhinde şahitlik edecektir. Derilerine şöyle dediler: "Bizim aleyhimize niye şahitlik ettiniz?" Onlar da "Bizi" dediler. Her şeyi söyleten Allah söyletti. Sizi ilk defa O yaratmıştır. Yine ancak O'na döndürülüyorsunuz. Siz ne kulaklarınız, ne gözleriniz, ne de derileriniz kendi aleyhinize şahitlik eder diye düşünüp sakınmadınız. Bilakis Allah yapmakta olduklarınızın birçoğunu bilmez sandınız. Rabbinize karşı beslediğiniz şu zannınız yok mu? İşte sizi o helak etti. Bu yüzden hüsrana düşenlerden oldunuz. Şimdi eğer azaba dayanabilirlerse işte onların yurdu, ateş. Yok eğer hoşnut oldukları dünyaya tekrar dönmek isterlerse bu suretle de onlar hoşnut edilecek değildirler. Biz onlara bir takım yanaşmaları sebep yaptık da önlerinde ne var, artlarında ne varsa onlar bunları süslü gösterdiler. Cinden, insandan, kendilerinden evvel geçmiş ve helak olmuş ümmetler içinde işte bunlara karşı da o söz hak olmuştur. Çünkü onların hepsi hüsrana düşenlerdi. O küfredenler şöyle dediler. Bu Kur'an'ı dinlemeyin. Onun hakkında manasız yaygaralar yapın. Belki galebe edersiniz. İşte biz o kafirlere muhakkak ki en çetin azabı tattıracağız. Onları yapa geldiklerinin en kötüsüyle cezalandıracağız. Bu Allah'ın düşmanlarına olan cezasıdır ki ateştir bizim ayetlerimizi bilerek inkar ettiklerinin cezası olarak orada onlara ebedilik yurdu vardır o küfredenler cehennemde ey Rabbimiz cinden ve insandan bizi saptıranları göster bize de onları ayaklarımız altına alalım ta ki en aşağı tabakada kalanlardan olsunlar dediler hakikat Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra doğruluğu iltizam edenler yok mu? Onların üzerlerine korkmayın, tasalanmayın, vaat olunduğunuz cennetle sevinin diye melekler inecektir. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayıcı, çok esirgeyici Allah'tan bir fazla kerem olmak üzere burada canlarınız neyi hoşlanırsa hepsi sizindir. Burada ne isterseniz hepsi sizin. İnsanları Allah'a davet ve kendisi de iyi amel ve hareket eden ve ben şüphesiz Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlük kimdir? Ne her iyilik ne de her kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel haslet neyse onunla ünlü. O zaman görürsün ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse bile sanki yakın dostun olmuştur. Bu en güzel haslete sabredenlerden başkası kavuşturulmaz. Buna büyük bir hazza malik olandan gayrısı eriştirilmez. Eğer seni şeytandan bir dürtüş fitlerse Hemen Allah'a sığın. Çünkü O, senin sığındığını bizzat ile işiten çok iyi bilendir. Gece, gündüz, güneş, ay hep Allah'ın ayetlerindendir. Siz ne güneşe ne aya secde etmeyin. Bunları yaradan Allah'a secde edin eğer O'na ibadet edeceksiniz. Değerli dinleyenler, bu ayet secde ayetidir. Abdestli olarak secde edilmesi gerekir. Sure kaldığı yerden devam edecektir. Eğer buna karşı kibirlenmek isterlerse Rabbinin nezdinde bulunanlar hiç usanmayarak kendisini gece gündüz tesbih ve tenzih edip durmaktadırlar. Senin hakikaten boynunu bükmüş gördüğün arz da onun ayetlerindendir. Fakat biz üzerine suyu indirdiğimiz vakit o harekete gelir kabarır. Ona muhakkak can veren Allah elbet ölüleri de dirilticidir. Çünkü o her şeye hakkıyla kadirdir. Bizim ayetlerimiz hakkında sapkınlık edenler şüphesiz bize gizli kalmazlar. O halde ateşin içine atılacak olan kimse mi hayırlıdır yoksa kıyamet günü korkusuzca gelecek olan kişi mi? Siz dilediğinizi yapın çünkü o ne yaparsanız hakkı ile görendir. Ayetlerimiz hakkında sapıklığa düşenler Kur'an'a o kendilerine gelince küfredenlerdir ki işte bunlar şüphesiz bize gizli kalmazlar. Halbuki o cidden aziz bir kitaptır. Ki ne önünden ne ardından ona hiçbir batıl yanaşıp gelemez. O bütün kainatın hamd ettiği, o yecane hüküm ve hikmet sahibi Allah'tan indirilmedir. Sana senden evvelki peygamberlere de söylenmiş olandan başka bir şey söylenmiyor. Şüphe yok ki senin Rabbin hem mutlak bağışlama sahibidir. Hem çok elen verici azap sahibi. Eğer biz onu yabancı dilden bir Kur'an yapsaydık muhakkak ki ayetleri açıklanmalı değil miydi? Arap olana Arapça olmayan bir Kur'an mı diyeceklerdi. Onlara söyle. O Kur'an iman edenler için mahsı hidayet ve şifadır. İman etmeyenlerin ise kulaklarında bir ağırlık vardır. O Kur'an bunlara karşı bir körlüktür. Sanki onlar uzak bir yerden çağrılıyorlardır. Ant olsun ki biz Musa'ya o kitabı verdik de onda da ihtilaf edildi. Eğer Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı aralarında iş olup bitirilmişti bile. Herhalde onlar... ...bundan şüpheci bir tereddüt içindedirler. Kim iyi amel ve hareket ederse... ...bu kendi lehine... ...kim de kötülük ederse... ...bu da kendi aleyhinedir. Rabbin kullarına zulümkar değildir. O saatin ilmi... ...ancak ona döndürülür. Onun ilmi olmaksızın... ...meyvelerden hiçbiri tomurcuklarından çıkmaz... Hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz. Onlara benim ortaklarım nerede diye nida edileceği gün görürsün ki şöyle demişlerdir. Sana arz ettik bizden hiçbir şahit yoktur. Önceden taptıkları nesneler onlardan uzaklaşıp gaip olmuştur. Onlar kendilerine azaptan kaçıp kurtulacak hiçbir yer olmadığını anlamışlardır. İnsan hayır talep etmekten usanmaz. Eğer ona bir şer dokunursa, bakarsın ki o bu anda Allah'ın fazla rahmetinden ümidini kesmiş, bu ümitsizliği açığa da vurmuştur. Ant olsun ki şayet ona dokunan bir sıkıntıdan sonra kendisine bizden bir rahmet tattırırsak mutlaka ''Bu benim hakkımdır, kıyametin kopacağını zannetmiyorum.'' ''Andolsun ki Rabbime döndürülüp götürülsen bile hiç şüphesiz onun nezdinde benim için daha güzel hal vardır.'' der. Fakat biz andolsun o küfredenlere neler yaptıklarını elbette haber vereceğiz. Onlara andolsun en çetin bir azaptan tattıracağız. İnsana nimet verdiğimiz vakit şükürden yüz çevirir, Nefsi ondan uzaklaşır. Ona bir şer dokunduğu zamansa artık o geniş bir dua sahibidir. De ki eğer o Kur'an Allah nezdinden gelmişte sonra siz ona küf etmişseniz bana haber verin. Hattan uzak bir muhalefette bulunanın ta kendisi olan sizden daha sapkın kimdir?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 Gözünü aç. O, hakikaten her şeyi çekçeyle kuşatandır. Şura Suresi Değerli dinleyenler, Şura Suresi Mekke'de indirilmiştir. 53 ayettir. Sure adını 38. ayette geçen Şura kelimesinden almaktadır.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 ...bürhanı çok büyüktür. Gökler neredeyse tepelerinden çatlayacaklar. Melekler Rablerine hamd ile tesbih ediyorlar. Yerdeki kimselerin de bağışlanmalarını istiyorlar. Gözünüzü açın. Şüphesiz Allah o çok bağışlayıcıdır, çok esirgeyicidir. Ondan başka veliler edinenlere gelince Allah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 O her şeye hakkı ile kadirdir. Kafirlerle ihtilaf ettiğiniz herhangi bir şey hakkında hüküm vermek Allah'a aittir. İşte benim Rabbim olan Allah. Ben ancak O'na güvenip dayandım. Ben yalnız O'na döner yönelirim. O gökleri ve yeri yaratandır. Size hem kendi cinsinizden eşler hem davarlardan çiftler yaptı. Sizi bu suretle zürriyetlendirip üretiyor. Onun benzeri gibisi yoktur. O hakkıyla işiten, kemaliyle görendir. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Kimi dilerse O'nun rızkını yayar, dilediğininkini de kısar. Çünkü O her şeyi çok iyi bilendir. O dini doğru tutun,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 mutlak şüpheci bir tereddüt içindedirler işte bunun için sen davet et emrolunduğun ve çile dost doğru harekette sebat kıl onların heva ve heveslerine uyma ve de ki ben Allah'ın indirdiği her kitaba inandım aranızda adalet etmemle emrolundum Allah bizim de Rabbimiz sizin de Rabbinizdir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 Rableri indinde boştur onların üzerlerine hem bir gazap hem kendilerine çetin bir azap vardır Allah hakkın ikamesine sebep olmak üzere kitapları ve mizanı indirendir ne bilirsin belki de o saat yakındır buna inanmaz olanlar onun çabuk gelmesini isterler İnananlarsa ondan korku içindedirler. Bilirler ki o şüphesiz haktır. Gözünüzü açın ki o saat hakkında şüphelenip mücadele edenler herhalde haktan uzak bir sapıklıktadırlar. Allah kullarına çok lütufkardır. Kimi dilerse onu rızıklandırır. O kavidir yegane galip. Kim ahiret ekinini dilerse onun ekinini artırırız. Kim de dünya ekinini isterse ona da bundan veririz. Ahirette ise onun hiçbir nasibi yoktur. Yoksa onların Allah'ın izin vermediği şeyleri o fasit dinlerinden kendilerine şeriat yapan ortakları mı var? Eğer o fasıl kelimesi olmasaydı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 iyi iyi amel ve hareketlerde bulunanlarsa cennetlerin has bahçelerindedir. Rableri huzurunda ne dilerlerse hepsi onlarındır. İşte bu büyük fazlı keremin ta kendisidir. İşte bu Allah'ın iman edip de iyi iyi amel ve hareketlerde bulunan kullarına müjdelemekte olduğu saadettir. De ki ben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 Allah batılı mahveder, sözleriyle hakkı yerine getirir. Şüphesiz ki o kalplerde olanları dahi bilendir. O kullarının tövbesini kabul eden, kötü hareketlerini tövbeyle bağışlayan ne işlerseniz bilendir. İman edip de iyi iyi amel ve hareketlerde bulunanların duasına icabet eder onlara fazlu kereminden daha nicesini artırırdı da. Kafirlere gelince onlar içinde çok çetin bir azap vardır. Eğer Allah bütün kullarına müsavat üzere bol rızık verseydi, yeryüzünde muhakkak ki taşkınlık ederler, azarlardı. Fakat o ne miktar dilerse rızkı o kadar indirir. Şüphe yok ki o hakkıyla haberdardır, her şeyi kemaliyle görendir. O, insanlar ümitlerini kestikten sonra yağmuru indirmekte, rahmetini yaymakta olandır. O, velidir, hamittir. Göklerin ve yerin ve bunlar içinde yayıp ürettiği canlıların yaratılışı O'nun ayetlerindendir. O, bütün bunları kıyamet gününde ya da dileyeceği zaman hakkıyla kadirdir. Sizi çarpan her musibet kendi ellerinizin işleyip kazandığı günahlar yüzündendir. Bununla beraber Allah bir da affeder. Siz yeryüzünde Allah'ı aciz bırakabilecekler değilsiniz. Sizin Allah'tan başka ne bir haminiz ne bir yardımcınız yoktur. Denizde dağlar gibi akıp giden gemiler de onun ayetlerindendir. Eğer o dilerse rüzgarı durdurur da gemiler denizin sırtı üstünde atmayıp kalırlar. Şüphesiz ki bunda çok sabreden çok şükreden herkes için kat'i ayetler vardır.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 eğer onlara kendi ellerinin öne sürdükleri şeyler yüzünden bir fenalık isabet ederse o zaman da insan cidden bir nankördür. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Ne dilerse yaratır o. Kimi dilerse ona kız evlatlar bağışlar, kimi dilerse ona erkek evlatlar lütfeder.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 Zuhruf Suresi. değerli dinleyenler. Zuhruf Suresi Mekke'de indirilmiştir. Sure 89 ayettir. Sure adını içinde Zuhruf kelimesi geçen 35. ayetten alır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha Mim. Apa gösteren kitaba and ederim ki Hakikat biz onu anlayasınız diye Arapça bir Kur'an yaptık. Şüphesiz o Kur'an nezdimizdeki ana kitaptadır. Çok yüce, çok hikmetlidir. Siz haddi aşan bir kavimsinizdir diye artık o Kur'an'ı sizden vazgeçip verelim. Halbuki biz evvelki ümmetler içinde de nice peygamberler gönderdik. Onlar da kendilerine bir peygamber gelmeye dursun ille onunla alay ederlerdi onun için biz kuvvetçe bunlardan daha çetinlerini helak ettik o evvelki ümmetlerin misalleri ayetlerimizde geçmiştir